Alhamdulillah ve salat ve salam ala Rasulillah. Allah Azze ve Celle Taha Suresi 5. ayette buyuruyor ki Er-Rahmanu alel arşisteve Rahman olan Allah arşe istiva etti. Dolayısıyla istivanın manasına bakıldığı zaman irtafa ve ale Yani e, Arş'ın üzerinde Allah Azze ve Celle yükseldi manasındadır. Irtefa'a ve ale Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ala diye başlayan bütün istiva kelimeleri üzerinde, yani üzerinde olmak manasındadır. Allah subhanehu ve teala arşının üzerindedir. Yani bütün mahlukat arşın altındadır. Arş, mahlukatın tavanıdır. Arş, mahlukatın tavanıdır. Bütün yaratılmış şeyler arşın altındadır. Arşın e, Mahlukatın tavanı arştır. Şimdi ben önce ayetleri söyleyeceğim sonra da konuyla ilgili biraz detay vereceğim. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, mesela şu ayette Rabbimiz buyuruyor ki, e, Mülk suresinde bu ayet. E emintum men fis sema'i en yakhsifa bikum al-ard? Gökte olanın sizi yere batıramayacağından emin mi oldunuz? Ya da başka bir ayette Rabbimiz buyuruyor ki, yakhafuna rabbahum min fawkihim. Onlar üzerinde, üzerlerindeki Rablerinden korkarlar. Ya da biz secdedeyken diyoruz ki Subhana Rabbi al-Ale. Ne demek Ale? Yani yüksek olan, her şeyin üstünde olan anlamındadır. Ondan sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor: Irhamun menfi al-ardi, irhamkun menfi al-asma. Diyor ki siz Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki gökte olan da size merhamet o etsin. Yani gökte olandan kasıt Allah'tır Azze ve Celle. Ve yine başka bir başka bir e, hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben gökte olanın emini olduğum halde beni mi yananlarsınız? Yani gökte olan ey Allah Azze ve Celle'nin e, kendisini kastediyor. Yine mesela en basiti, Yünezzil'ul kitab, Kitab-i indiren, Ya da, Inne kadr", Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Inmek ne demektir? Yani yukarıdan aşağıya doğru inmek. Yine başka bir ayette diyor ki, Güzel ameller ona yükselir. Bu da Allah Azze ve Celle fauk, Yani her şeyin üstünde olduğunu gösteren bir ayettir. Ve yine Mi'raç. Mi'raç ne demek? Yükselmek demektir. Allah Resulü ve Vesselam miraca çıktı. Yedi kat gök. Yedi kat, kattan sonra ne yaptı? Sidret-ül Münteha'ya geldi. Ondan sonra kimle görüştü? Rabbimiz Subhanahu ve Teala ile görüştü. Dolayısıyla Allah her yerde olsaydı Resulü ve Vesselam niçin çıksın oraya? Ve evet Allah mekandan münezzehtir. Zaten ehl-i sünnet demiyor ki Allah mazruftur. Yani bir zarfın içerisindedir. Mesela şu an ''Ben bir odanın içerisindeyim, altım yerdir, üstümde de tavan var, İşte ben bir mekandayım. Allah ise mekandan münezzehtir.'' O zaman biz soruyoruz, şimdi sen bu kardeşlere delil oluştur, onlara de ki, ''Bu diğer mahlukatın bir sınırı var mı, yok mu?'' ''Bu mahlukatın bir sınırı var mı, yok mu?'' Onlar sana diyecekler var, çünkü mahlukat sınırlıdır, yani bir yerde bitiyor. Nerede bitiyor?'' Arşla beraber bu mahlukat bitiyor. Yani arşın kendisi tavandır. E demek ki arştan sonrası mahluk değil. Dolayısıyla Allah bu mahlukatın içerisinde değil. Her şeyin üstünde. Yani burada dikkat edilecek şey şudur. Diyelim ki mahlukat bitti. Arşla beraber bitti. Arştan sonra ne var? Hiçbir şey yok. Arştan sonra sadece Allah Subhanahu ve Taala var. E onun üstünde altında bir şey olmadığı için yani Allah bir zarfın içerisinde değil, bir mekanda değildir. Ve biz yine onlara soruyoruz. Diyoruz ki eee Allah ve lem yekun şey'e. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu doğru mu diyoruz? Evet diyorlar. Madem öyle diyoruz, Allah bu mahlukatı yaratmadan neredeydi? Şimdi yine oradadır. Dolayısıyla aynen dediğiniz gibi yedi kat gök, ondan sonra elma, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor sonra su var, suyun üstünde de arş var, arşın üzerinde de Rabbimiz var. Ve orada mekan yok, yaratılmış hiçbir şey yok. Aini yatar kan rasullah alayhi satt wa sallam bi dua e dari kan diurki alhamma innek anta el aowalu faleisa kabla ka shayk. Wa anta el aachiru faleisa bade ka shayk. Wa anta el ظاهiru faleisa foukaka shayk. Wa anta el batenu faleisa duna ka Ey rabbi mdiur san aowelu lan sun, san dan unjehish bir shayuk. San aachiru lan sun, san dan sunrahish bir shayuk. San ظاهiru lan sun, ظاهirdan Sen zahir olansın, senin üstünde hiçbir şey yok diyor. Sen batın olansın ve senden sonra hiçbir şey yok. Burada zahiri Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde hiçbir şey olmayan diye nitelendiriyor. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala mahlukatın üzerindedir. Taha Suresi 5. ayet ve birçok ayet bunu haber veriyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir cariyeye soruyor Müslim'de geçen bir hadiste. Ya cariye eynallah ey cariye Allah nerededir diyor. O cariye diyor ki ve huve fisseme o semadadır yani semadan kasıt üsttedir. Her şeyin üstündedir yani semadan kasıt şu bizim gördüğümüz sema değil. Her şeyin üstündedir. En emin diyor, diyor en te Resulullah aleyhissalatü vesselam ben kimim diyor sen Resulullah'sın. O zaman dönüyor bu cariyenin sahibi olan Muaviye'ye diyor ki: "Atiq haya Muaviye, innaha mu'mine." Ey Muaviye diyor, onu salıver, onu azadet çünkü diyor o mümine birisidir, doğru inanmış birisidir. Ben şimdi size soruyorum. Eğer o cariye yanlış cevap vermiş olsaydı, "Ve huve fissema" dediğinde o göklerin üzerindedir dediğinde yanlış olsaydı Aleyhissalatu vesselam, imkan var mı o müminedir diyecek? Hata etseydi ona diyecekti ki nasıl Allah göktedir diyecek. Onu uyaracaktı ve onu düzeltecekti. Çünkü yanlış bir şey karşısında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın suskun kalması mümkün değildir. Ve yine ve yine bir örnek verecek olursak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Zeynep Binti Cahş biliyorsunuz Ahzab suresi 37. ayet. 36 37 bununla ilgilidir. Ee, Allah azza ve celle zeytle evlenme eee zeytle alakalı ayet indirdi. Zeynep bint Cahşla ilgili Resul-ü Seniyyemizin zevcesi. Ve Allah Zeynep'le evlenmesini Resulullah'a emretti Aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Ee, onunla evlendi ve Zeynep annemiz Resul-ü Selamın diğer eşlerine karşı övünürdü ve onlara derdi ki: "Zevvecukum ehlekum ve zawwejni Allahu Taala min fawqi seb'a semawat." Sizi aileleriniz evlendirdi, ancak beni 7 kat göğün üzerinden Allah evlendirdi. Ahzab suresi 37'yi kast ederek dikkat edin. Ve bununla beraber mesela bu Allah her yerdedir diyenler, evet biz de diyoruz. Allah her yerdedir. Ancak işitmesiyle, görmesiyle, bilmesiyle her yerdedir. Şimdi biz bunlara soruyoruz. Bu, e, bu, bu, bu muattılaya yani bunlar tatilcidir. Allah'ın sıfatlarını tatil ediyorlar. Allah her yerde midir diyoruz. Evet diyorlar. Burada mıdır? Evet buradadır. Dışarıda mıdır? Evet dışarıdadır. Sokakta mıdır? Evet sokakta mıdır? Sokaktadır. Peki affedersiniz tuvalette midir? Kanalizasyonda mıdır? O zaman... Ee, ne diyeceklerini bilmiyorlar. Yani Allah Azze ve Celle tuvalette veya kanalizasyonda melekler bile oraya girmiyor mesela onların şeyiyle. O zaman nasıl Allah oradadır dersiniz? Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla her yerdedir. Aynı Allah'ın maiyet sıfatı var. Beraber oluş. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mağaradayken Ebu Bekir'e diyor ki La tahzen inna allaha Maana. Korkma diyor Hüzünlenme. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Dolayısıyla buradaki beraberlik Allah işitmesiyle, görmesiyle ve bilmesiyledir. Aynı Firavun'a git dediği zaman Musa Aleyhisselam'a ben seni görürüm diyor Allah Azze ve Celle. Ben görürüm ve işitirim dedi. Git ve bununla beraber ee, ma sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani ne demek bu? Allah sabredenle beraberdir. E, maiyyet sıfatı şöyledir. Mesela Arapların bir sözü var bir şiirde. Diyorlar ki yesiru el kameru meane. Biz yürüyoruz ay da bizimle beraber yürüyor. Aslında ay bir insanla beraber yürümez. Ancak o gökte olduğu halde sen yürüdüğün zaman o da seninle yürüyor gibi görünür. Yani ne demektir? O oradadır ancak biz yürüyoruz ay da bizimle beraber yürüyor anlamında bir sözdür. Yoksa kimse bundan Beraber yan yana fiziken ay Beraberdir anlamaz Aynı şunun gibi Diyelim ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır Erdoğan Ankara'dadır ancak Hatay'ın da Cumhurbaşkanı'dır Karadeniz'in de Cumhurbaşkanı'dır Ege'nin de İç Anadolu'nun da Doğu'nun da ya Allah Azza ve Celle Her şeye kadirdir ve her şeye Hakimdir dikkat edin Sadece miraç Mucizesi ve sadece Sözü bile Yüce Rabbimizin nerede olduğunu söyler. Aynı ayet-ül kürsüde Ey o Ali yüksek olan ve azimdir. Azamet sahibidir. Ayet-ül kürsüde ifade ettiğimiz gibi. Dolayısıyla bu arkadaşlara sorarsanız ya Hanefi mezhebine mensuplar ya Şafii mezhebine mensuplar. Bu arkadaşlara sorun. Kendi fıkıh imamları, İmam-ı Şafii İmam Ebu Hanife bizzat Allah'ın arşın üzerinde olduğuna itikad ediyorlar. Allah Azze ve Celle arşının üzerindedir diyorlar. Ancak bunlar itikatta imamları Ebu Mansur el Matrudi olduğu için Hanefilerin. Diyorlar ki bizim itikatta imamımız İmam Matrudi'dir. Biz de onlara soruyoruz diyoruz ki niçin diyoruz? İmam Ebu Hanife'den fıkıh alıyorsun. Niçin itikad almıyorsunuz? O itikatta sapık mıydı? Hayır değildi. O zaman niçin ondan itikad almıyorsunuz? Ee, Ebu Hasan el-Eş'ari. Eş'arilerin imamı. O bizzat kendisi bu inancından yani Muhammed, Muhammed bin Küllab'ın akidesi üzerindeydi. Ebu Hasan el-Eş'ari. Bundan tövbe etti ve dedi ki ben Ahmed ibni Hanbel'in akidesi üzereyim. Dolayısıyla bizim selefimiz şu an Diyanet'in kitabında bile bu yazar. Diyanet'in ansiklopedisinde, ilmi halinde bu bilgiler var. Orada bizzat ashabın, tabiinin, etbaat tabiinin ve mezheplerin inancının ne olduğunu ve onların selef olduğunu söylerler. Ve onların itikadı da Allah'ın arşın üzerinde olduğudur. Ancak bu arşın üzerinde biz demiyoruz ki oturdu. Allah arşın üzerindedir keyfiyetini bilmiyoruz yani nasıllığını da bilmiyoruz ancak Allah diyor ki ben arşın üzerindeyim dolayısıyla biz buna iman etmekle mükellefiz biz buna iman ederiz o arşın üzerinde olduğunu söylemek ona mekan isnat etmek değildir çünkü mekan mahluktur arşın üzeri ise mahluk değildir yani mahluk arşın altındadır arşın üzerinde bir mahluk yoktur. Mahlukat yoktur. Ne zaman vardır, ne mekan vardır, ne de başka bir şey vardır. Çünkü bu evrenin yaratılışı bir yerde bitiyor. İşte Allah azze ve celle e, arşının üzerindedir. Dolayısıyla dolayısıyla biz buna muattıla diyoruz. Yani Allah'ın sıfatlarını tahdil edenler, yani içini boşaltanlar, işlevsiz kılanlar diyor ki Birçok sıfatta bunu yaptıkları gibi istiva sıfatında da yapıyorlar. Yani diyorlar ki Allah konuşur ancak konuşmasından kasıt. Ne diyorlar? Ağacı konuşturur, herhangi bir şeyi konuşturur veya konuşmayı yaratır. Halbuki doğru akideye göre Allah e, konuşma sıfatı hem zatidir hem fiili sıfatıdır. E, veyahut diğer sıfatlarıyla ilgili. Mesela İmam Ebu Hanife der ki, Kim Allah yukarıda mıdır, aşağıda mıdır bilmiyorum derse o kafirdir diyor. El-Fukhul-Ekber isimli risadesinde bu var. El-Fukhul-Ebsat'te bu var. El-Alim vel-Muteallim'de bu var. Allah'ın eli kudretidir denemez diyor. Hani yed, bi-yedeyn diyor ya ayette iki elle yarattığımız. İşte bu sebeple, Allah subhanahu wa ta'ala zat arşın üzerindedir ancak işitmesiyle görmesiyle bilmesiyle sıfatlarıyla her yerdedir ve o mekandan münezzehtir. Ve hada vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed